razı olacağı amelleri işlemeyi, cennete girmeyi nasip etsin. Kimi yüzlerin ak, kimi yüzlerin kara olacağı bir günde, Allah Azze ve Celle yüzleri ak olanlardan eylesin. Allah bizleri de, neslimizi de, tevhid ehli insanlardan eylesin. Ve son nefeste Allah Azze ve Celle'nin, adını zikretmeyi hepimize nasip etsin. Amin. Biliyorsunuz nice insanlar vardır ki hem de Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'ı gördüğü halde hem de Allah Resulü aleyhissalatü vesselama kafirlere karşı kol kanat gerdiği halde bu kelimeyi söylemekten yüksünmüşler ve ebedi cehenneme girmişlerdir. <gülüyor> Allah bu sözü söylemeyi ve bunun uğrunda ölmeyi hepimize nasip etsin. Amin. <gülüyor> Kardeşlerim sizlere bugün Rabbimiz'in ayetlerinden 11 tanesini zikretmeye çalışacağım. Biliyorsunuz Allah subhanahu ve teala indirmiş olduğu ayeti kerimelerde kimi yerde duayı öğretir, kimi yerde nasihat eder, kimi yerde tevhidi öğretir, kimi yerde de kendisine nasıl yaklaşacağımızı ve bizden olan amelleri nasıl kabul olacağını kimi yerde de hakla batılın ne olduğunu sapanlarla sapmayanları sapanlarla saptıranları ve sapanlarla saptırılan o taklit eden insanların arasını o ince çizgiyi ayırt edecek ne yapar bilgileri verir. Bugün sizlere hem de güncel olması hasebiyle Araf suresinin 30'dan 41'e kadar olan ayetleri işlemeye çalışacağım. Biliyorsunuz Rabbimiz'in ayetleri bunlar. Hepimizin defalarca okuduğu belki de ezbere bildiği ayetler. Ama en azından ben sizlere bunları hatırlatmaya çalışacağım. Allah subhanahu ve teala bana güzel bir anlatma, hepimize de güzel bir anlayış ve neticede de hepimize güzel bir amel nasip etsin. Güzel ders almayı nasip etsin. Kardeşlerim Allah Azze ve Celle 30. ayete şöyle başlıyor. Allah Azze ve Celle bir kısım insanları hidayet erdirdi. Bir kısmını da bir kısmı da sapıklığı hafetti. Çünkü onlar Allah'ı bırakıp şeytanı dost ediniyor. Bununla beraber kendilerini de doğru yolda olduğunu zannediyor. Allah sizden bir topluluğu hidayete kavuşturdu ve onları salih ameller işlemeye muvaffak kıldı. Onlardan bir fırkanın da sapıklığa düşmesi hak oldu. Çünkü onlar Allah'ı bırakıp şeytanları dost edindiler, kendilerinin de doğru yolda olduklarını zannettiler. Kardeşlerim bu ayet-i kerime, bilmeden günah işleyenlerin ve sapık inanca düşenin sorumlu olmayacağını iddia edenlerin iddialarının yanlış olduğunu anlatan ayet-i kelimelerden nedir? Bir tanesidir. Hani diyorlar ya biz hak yoldayız. Hak yolda her ne kadar bilinçsizce gitseler de. Yani şöyle diyeyim Adem aleyhisselam Allah azze ve celle kendisine yasak ağaca yaklaşma dedi mi? Dedi. Adem Aleyhisselam bilerek, tasarlayarak kasten yaklaşmasa bile kendisi cennet gibi bir nimetten mahrum oldu mu? Evet. Ve Allah Azze ve Celle neden buna yaklaştın diye sordu mu? Sordu. Ceza olarak da cennetten aşağı indirdi mi? İnin birbirinize düşman olarak. Dedi. Yani İblis'ten Adem'in kıssasını yaptı. Bu şekilde başladı. İşte bu ayeti kerime de kardeşlerim bilmeden bile günah işlese insan, hani takliden de birilerine uysa, işte bir şiirli, bir tasavvuftu veyahut bir mutezileydi her neyse bu ayeti kelimeye göre bu inanca düşenin sapık inanca düştüğünü Allah Azze ve Celle ne yapmakta? Beyan etmektedir. Yani bunu söylemekte hiçbir sıkıntı nedir? Yok. O adam bu sapıklığın ne olduğunu bilmeyebilir ama sen bu ismi ne yapacaksın? Ona söylemek zorundasın. Çünkü İslam'da ne vardır? Fiil nedir? Fısk. Faili nedir? Fasıktır. Fiil nedir? Şirk. Faili nedir? Müşriktir. Fiil küfürdür. Sahibi nedir? Kafir. Kafirdir. Bunu demede bir sıkıntı yok. Sıkıntı sen fasıksın, sen kafirsin, sen müşriksin demede. Ha bu sıkıntıda nasıl giderilir? Bilmiyorsa. Ona ne olur? Bu izah edilir. Anlatılır. anlamısa hala devam ediyorsa artık o sıkıntı da ortadan ne yapmıştır? Kalkmıştır. İşte burada kendilerini hakta görmesinler diye hidayet üzerine olduğunu zanneden fakat sapık olan kimselere Allah Azze ve Celle ne yapmıştı Sapık demiştir. Ve bu hallerini bilmemelerinden dolayı mazur sayılmamış ve hidayette olanlarla aynı oldukları zikredilmemiştir kardeşlerim. Aleyküm selam ve dikkat ederseniz ayeti kerimede Allah Azze ve Celle bir kısmına hidayet etti diyor. Kardeşlerim hidayet hiç kimseden esir gelmemiştir. Kıyamete kadar Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ev ev diyor hatta çadır çadır hidayet ne yapacak? Girecek diyor. Kimi kabul edecek? Kimi ne yapacak? İşte. Reddedecek. Bu ayeti kerime de bak diyor ki Rabbimiz subhanahu ve teala bir kısmı da sapıklığı hak etti. Çünkü onlar Allah'ı bırakıp şeytanı ne yaptılar? Dost, Dost edindiler. Ve şeytanın amellerini ne yaptılar? İşlemeye başladılar ve biz hidayetteyiz. Doğru yoldayız dediler. Diyor. Şimdi demin sohbetten önce de kardeşimiz bir soru sordu. İyilikler kimden? Allah'tan. Allah'tan. de sizin kendi ellerinizden işlediklerinizdendir. Ama her ikisi de Allah'tan. Neredeyse anlayamayacaklardı diyor ayet-i kerimede. Şimdi burada iyi namına ne varsa hepsi kimdenmiş? Allah'tan. de bizim kendi ellerimizden işlediklerimizden. İşleyen biziz. Fiil olarak yaratan Allah ama onun cezasında ne yapıyor? Cehennem olarak karşılığını sana ne yapıyor? veriyor. Öyleyse burada insanların yoldan sapması Allah'ın birilerine tolerans, haşa tanımasında nedir? Değil. Çünkü Enfal 42'de daha önce işlediğimiz ayeti hatırlayacak olursanız Allah Azze ve Celle ne diyor? İsteyen iman etsin. İsteyen ne yapsın? <gülüyor> küfür etsin. Ama iman eden de küfreden eden de açık delillerden sonra iman etsin. Ya açık delillerden sonra ne yapsın? küfür etsin. İşte bu ayet-i kerimede de Allah Azze ve Celle'nin hidayete erdirdiği inşa insanlar ne yapıyormuş? Salih amel işlemeye muvaffak oluyormuş kardeşlerim Allah razı olsun. Demek ki iman edip salih amel işleyen insanlar hidayete ne yapmış? Muvaffak olmuşlar. Bu da Allah'ın bize ne olmuş? Lütfu. Diğer taraf ise şeytanı dost edilmiş, salih amelleri ne yapmış? Bırakmış ve sapık yola gitmişler. Onların ismi de neymiş? Sapık. Ayetin seyri değişerek aslında aynı devam ediyor. Sapıklıklarını Rabbimiz şimdi gündeme getiriyor. Diyor ki, ey oğulları, her mescide gidişinizde temiz ve güzel elbiselerinizi giyin, yiyin, için ama israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri ne yapmaz? Sevmez. Şimdi ayete baktığımızda çıplak olarak anlamaya çalışsak her zaman ne yaparız? İsabet edebiliriz, hata da. Ama esbabı nuzul dediğimiz nuzul sebebine gittiğimiz zaman ayeti ne yapıyoruz? Daha rahat anlayabiliyoruz. O gün Araplar ne yapıyordu kardeşlerim? Ayette ne diyor şimdi? Her mescide gittiğinizde temiz ve güzel elbiselerinizi giyin. Bunlar ne yapıyorlardı? Kabe'yi çırılçıplak ne yapıyorlardı? Tavaf ediyorlardı. Ve diyorlardı ki burada utanma yok. Her tabahta burada. burada utanma yok. Burada utanma yok diyorlardı. Düşünün Kabe'de bile hem de ibadet kastıyla insanları ne yapmışlar? Şeytan ne yapmış? Oyuncağı haline getirebilmiş. Bugün de aynı bu pis fiilleri yerine getirerek kendilerini hakta sanan ve ibadet eden kayfeler yok mu? Maalesef. Bak Rabbimiz Subhanahu ve Teala bunlara ne diyor? Sapık diyor. Ve bu şekilde tavaf edenlerin e, hak yolda olmadığını ve sapık olduğunu söylüyorlar. Yine devam ediyor ayet-i kerimede. Onlar haç yaparken kardeşlerim kendilerine bazı hayvanlara ne yapıyorlardı? Haram kılıyorlardı. Mesela Bahire'yi, Şaibe'yi, Vasıleyi gibi isimler takarak bazıları ne yaptılar? Kendilerine haram kıldılar. Allah Azze ve Celle ne diyor? Her mescide gittiğinde, gittiğinizde vücudunuzu örten temiz ve güzel elbiseler giyin. Allah'ın size verdiği nimetlerden ne yapın? Giyin, için ama ne yapmayız? <gülüyor> Bizim Türk hacıları gibi muz yiyip yollara atmayın. Abuk sabuk yiyip her şeyi böyle battaniyeleri sırtınıza alıp kamburuunu çıkarmayın. Yani iç safa ne yapmayın? Gitmeyin diyor. Hacca gittiğimde baktım. İhtiyar yürümekten aciz. Yedi tane o ne diyoruz battaniyeyi almış ıkışa ıkışa geliyor. Yardım et de, diyor, de Otele götüreyim dedi. Ben de yardım edeyim dedim, baktım. Aksaray bile yazıyor imalata. Ya amca dedim. Bak bu Ahsaray yazıyor. Senin buradan oraya niye götürüyorsun? Salih Hamel götürsene. Oğlum sen boşver diyor. Bu buranın mübarek diyor şey diyor. Yani düşün. E bu israftan başka bir şey değil değil ki. Yine bir çarşıya gittiğimde karı Hoca hem de Medine'de birbirine lanetleşiyordu. Sebepse laf verdim. Adam kendi kardeşine, kendi yiyenlerine koku almış. Böyle. Kadının yiyenlerine, çocuklarını almamış karısının. Kadın nasıl lanet ediyor? Lanetledim, bıraktım sen lanet etmeyi. Şu kocan senin neyin? Cennetin. Senin bu cennetin. Sen cennetini bırakmışsın. Ne yapıyor? Hem de haç gibi bir ibadette lanetleşiyorsun. İşte kardeşlerim. Allah azze ve celle yiyin için ama ne yapmayın? Etmeyin diyor. Ve benim size kitabımda ve Kur'an'da Allah Azze ve Celle'nin dediği gibi Resul'umun diliyle o size neyi getirmişse ne yapın? Tamam. Alın diyor. Neyden de ne yetmişse evet. uzak durun diyor. Veyahut o peygamber size temiz ve güzel şeyleri helal, pis olan şeyleri ne yaptı? Haram, haram kıldı. Helal ve haramın ölçüsü neymiş? Allah ve onun izniyle Resul'un haram kıldıklarıdır. Onun dışında hiç kimse şu haramdır şu helaldir deme hakkına nedir? Sahip, sahip değildir. O gün insanlar istedikleri gibi istedikleri şeyi ne yapıyorlardı? Haram kılıyorlardı. Bugün yok mu? Bugün de aynı şekilde. Bugün bakın aynı hacin yapıldığı yerde insanlar e, Arafat'tan Müzdelife'ye gittiklerinde orada ne yapmaları gerekir Harun Hocam? Gecelemeleri gerekir. Ne yapıyorlar şimdi? Otellerde kalırım. Otele geliyorlar. Hı. Otelde kalıyorlar. Geri ne yapıyorlar? Arabalarla gidiyorlar. E sen niye gittin oraya? Allah Resulü ne diyor? Ali sallallahu aleyhi ve selam Arafat'tır diyor. Arafat. Arafat'tır diyor. Hı. Yani Allah'ın helalini, haramını insanlar kendi çıkarları uğruna ne yaptılar? Değiştirdiler. Bunu ilk zil, şey milli görüş mü ne onlar başlattı? Avrupa'dan gelenler biraz rahatlarına düşkün. Önce onlar onun arkasına Diyanet bunlara ver yağsın yaptı yaptı. Ondan sonra Diyanet de ayak uydurdu. Arkasından diğer şirketlerin de bu hoşuna gitti. Niye gidiyorsun sen oraya? Demek ki helal ve haram çizgisi insanların nefsine bırakıldığı zaman bugün bir mezhep bir şeye helal diyor. Öbürü ne diyor? Öbürü ne diyor? Bekruf. Ayrı bir şey. Adamlar ortada ne yapıyor? Kalıyor. Düşünün bir abdest meselesinde bile Allah Azze ve Celle bir ayeti kerimesinde ne diyor? Mayda 6 Nisa 43'te abdesti şöyle şöyle şöyle alın. Her giden bir insanın abdest alma şekli, bozma şekli ne yapmış? Karışmış. Eğer insanların bu görüşüne anlayışına bırakılacak olsaydı Helal ve haram. E ortada din diye bir şey kalır mıydı? Kalmazdı ki. Bugün de dikkat ederseniz hangi e, din densin, mezheptensin? İtikatta muatörüdi diyor. Amelde? Ebu Hanife diyor. Ya, Ebu Hanife'nin itikadı bozuksa amelini niye alıyorsun ki? Ameli bozuk bir, ya itikadı bozuk bir adamın amel alınmaz ki itikadı 330'da doğan bir adamdan alıyor, ameli 80'de doğan birinden alıyor. Düşünebiliyor musun? Veyahut hangi itikattansın? Ben eşariyim diyor. Amelde şafiyim diyor. E İmam-ı Şafi'nin akidesi mi bozuldu? E biz bakıyoruz Ebu Hanife'nin de düzgün İmam-ı Şafi'nin de düzgün. Ama öbür tarafa bakıyorsun İmam Maturü'dün itikadı bozuk. Eşari'nin de bozuk. Çünkü çıkıyor hükbeye ne diyor? Ey millet diyor. Ben şu cübbeyi nasıl çıkarıyorsan bu pis itikadından ben de ne yapıyorum? Tövbe ettim, rüce ettim diyor, diyor. Madem sen eşaresin eşares kendisi ne yapıyor? Tövbe ediyor. Sen daha hala bu cümleyi nasıl kullanıyorsun? Demek ki insanlar işlerine geldiği gibi ne yapabiliyor? E, dinde bir şeyler çıkartıyor. Bunlar doğru bir şey nedir? Değil kardeşlerim. Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. Ayeti kerimede yine dikkat ederseniz Allah Azze ve Celle helal kıldıklarından yiyin, için ama ne yapmayın? Islaf etmeyin. Eli sıkı, olmayın. Saçıp, savurmayın. Ki İslam dini her zaman nedir? Vasat dinidir, orta dindir. Sevmede de, düşmanlıkta da, yemede de, içmede de, malın infakında da nedir? hep ölçülüdür. Öyle insanlar vardır ki hep kazanayım, hep kazanayım, hep kazanayım der. İnfak var mıdır? Yok. Sadaka var mıdır? Yok. Zekat hiç uğramaz zaten. Halbuki infak, sadaka, zekat hiçbir zaman malını atmaz, Hatta zekata bakın, sahabeden bir tanesi diyor ki ben bir küçardım diyor. Ama bizim daha önceki adımız Simsar'dı diyor. Ben bundan hiç hoşlanmazdım diyor. Bir gün Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Medine'de çarşıya geldi. Dedi ki ey tüccar topluluğu deyince ben nasıl hoşuma gitti diyor. Hemen koşarak gittim diyor. Malınızın kirini zekat vererek ne yapın? Temizleyin dedi diyor. Zekat neymiş? Maldaki kirin temiz diyor. Yine senin faydana. Veyahut sadaka veriyorsun, infak yapıyorsun, ne diyor ayeti kerimede, bakarada? Birden yedi yüze, yani bir başağın taneleri gibi sana ne yapıyor? Geri dönüyor. Ahiretteki sevabı da nedir? Cabasıdır. Demek ki mümin olan ne yapacak? İnfak yapacak. Sadakasını verecek, zekatını verecek ki toplumda denge ne yapsın? Sağlansın. Şimdi düşünün, hadis-i şerifte ne diyor? Tanıdığınıza, tanımadığınıza yedirin, içirin ve selam verin diyor. Şimdi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatına bakıyorsunuz. Şu ara 214. ayet indiğinde ne diyor Allah Azze ve Celle? Kalk en yakınlarına, ver, onlara tebliğ et. Allah ne yapıyor Aleyhisselatü Vesselam? Birçok hayvanı kesiyor, öbek öbek yemekleri döküyor. Kureyş'in bütün boylarını çağırıyor onları ne yapıyor? Yediriyor, içiriyor, akabinde dini tebliğ ediyor. Demek ki bunlar tebliğde neymiş? Malzemeymiş. Öyleyse biz bunu ne yapacağız? Düzgün kullanacağız. Ama öyle insanlar vardır ki zıkkımın kökünü yesin. Ben oraya hiçbir şey yedirmem, selamını vermem, şöyle. Nasıl anlatacaksın sen bu adamı? Hani haricilerin yaptığı gibi gelmiştik. <gülüyor> Gel kafir diyor. Adam seni dinler mi ya? Dinlemez. Sen onun eğer hakikaten kafirliğini tespit etmişsin, hakikaten müşrikliğini tespit etmişsen ne kadar güzel bir şey. Bir de ona bunu hissettir ki hidayetin ne olduğunu anlasın. Bak Halit karşıdan geliyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam karşısına dikiliyor. Diyor ki senin gibi mert, dürüst gözünü budaktan esirgemeyen birisi Hala karanlıkta nasıl geziyor ben anlamıyorum diyor. Yani onun kafasında şimşek çakacak ne yapıyor? Söz söylüyor ve Halit dönüyor, dönüyor, dönüyor. Kılıcını getiriyor Allah Resulü'ne ne yapıyor? Teslim ediyor. ve Vesselam diyor ki küfürde keskin kılıç, İslam'da da keskin kılıçtır diyor. Kılıcını kendine ne yapıyor? Veriyor. Ömer'in zamanına kadar Halit'in kılıcı kafirlerin kafasında ne yapmıyor? İnmiyor öyle sözler çıkıyor ki artık Halit'in bulunduğu ordu yenilmez sözü çıkınca Ömer onu Ömer onu ordu komutanlığından ne yapıyor? Azdediyor. Sebebi ise Allah unutuyor Yerine Ebu Ubeyde bin cerrahı komutan tayin ediyor. Halit yatağında vefat ediyor. Allah ona rahmet etsin. Evet kardeşlerim Rabbim bize hayır versin, hayırdan ayırmasın. İstaf dinimizde nedir? Haramdır. Hmm. Bakın Allah Resulü diyor ki bir sözünde aleyhissalatü vesselam insanoğlu karnından daha kötü bir kap doldurmuş değil, insanoğluna belini doğrultacak birkaç lokma yetmesi yemesi yeter. Şayet karnını doyuracaksa bunu üçe ayıracak bir kısmını yemek, bir kısmını hava, bir kısmına da su yeterlidir. Hatta daha önce şirk halinde olan bir kişi yakalanıyor ve mescidin direklerine bağlanıyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kıyamıyor ona. Her sabah mescide geldiğinde ne görüyorsun diyor. O direkte ki dünyanın en pis suratını görüyorum diyor. Ve bu bir hafta devam ediyor. Daha sonra Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir sabah ona bu soruyu sormadan önce göğsüne vuruyor, benim anlamadığım bir şeyler söyledi diyor ve dedi ki diyor ne görüyorsun? Vallahi karşıdan geldiğinde dünyanın en pis yüzünü görüyordum ama şimdi çok sevimli gelmeye başladı diyor. Hemen kardeşinizi çözün ve onu guslettirin gelin diyor. Adam guslettiriyor, geliyor ve sofraya oturduklarında sahabeler korkuyla o yeni iman etmiş kardeşlerine bakıyorlar. Esirken ki kıtlık zamanı ne getirirsen silip süpürüyor daha yok mu diyor bakan birisi sofraya oturuyor az bir şey alıyor çekiliyor bu sefer onlar hayret ediyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kardeşinize diyor hayret mi diyorsunuz diyor o diyor sabah kafirdi bağırsakları da kafirdi diyor. şimdi ise diyor mümin bağırsakları da mümindir. çünkü diyor kafir yedi bağırsakla yer doymaz müminse diyor tek bağırsakla yer diyor. Yemek yerken midenizi üçe ayırın. Bir kısmını yemek, bir kısmını hava, bir kısmını da suyla doldurulur. Evet kardeşlerim. Yine İmam Münzir'in naklettiği bir rivayette gece uyuz bir eşek gibi yatana, çarşı pazar bağırana, çok gülene, çok uyuyana, çok yiyene Allah buğuz ediyordur. Evet. Yine Devam eden ayete baktığımızda kardeşlerim, 32. ayette, Ey Muhammed, Allah'ın helal kıldığı şeyleri, kendileri için haram kılanlara, o cahillere de ki, Allah'ın kullarına giyinip kuşanmayı helal kıldığı, elbise ve benzeri süs eşyalarını helal kıldığı, yeme ve içmeyi kim haram kıldı? Onlara de ki, bu şeylerden dünya hayatında kafirler de faydalansa, aslında müminlerin hakkıdır. Çünkü o nimetleri ancak müminler şükreder. Ahirette ise bu nimetler sadece müminlere aittir. Sana haram ve helale ait hükümleri açıkladığım gibi bilen bir topluluk içinde ayetlerimi böyle açıklarım diyor. Ee, bu ayette zikredilen temel, tem, temiz rızıklardan maksat kardeşlerim, et, iç yağı, süt gibi şeylerdir. Çünkü cahiliye döneminde müşrikler hac yapmak için ihrama girdiklerinde bunları yiyip içmezlerdi ve ihramın bunlar neyi derlerdi? Haramları derlerdi. Bugün de hala bunu uygulayanlar var biliyor musunuz? 12 <gülüyor> <gülüyor> Mezheplerin içini zikretmeyeceğim. Hala bu müşriklerin o gün kendilerine haram kıldıklarını yapan mezhepler var. Allah-u Teala bu gibi insanlara bu nimetleri kendilerine haram kılmayı haklı olmadıklarını bildiriyor ve helal ve haram kılma yetkisi kime aittir? Nahl Suresinin 116. ayetini biliyorsunuz değil mi? Evet. Sadece dilinizin vasfettiği bir şeye şu helaldir, bu haramdır demeyin. Şüphesiz ki bu Allah'a iftiradır. Allah'a iftira eden de asla felan bulmaz diyor ayet-i kerimede. Kardeşlerim Hasan-ı Basri bu ayet-i kerimeyi delil göstererek diyor ki süs eşyası bile olsa bunları sürekli alıp evine yiyen, evini döşeyen desenliyen insanların şeytanın dostlarına yakıştığını ve bu şekilde yapanların harama sebebiyet verdiğini söylüyor. İstafa girdiğini söylemiştir. Allah kendisine rahmet etsin. 33. ayette Ey Muhammed onlara de ki <gülüyor> Rabbim açıkça yapılan hayasızlığı da gizli yapılanı da günah işlemeyi haksız yere insanlara karşı azgınlık etmeyi düşmanlık yapmayı hakkında hiçbir delil indirmediği halde başka şeyleri Allah'a ortak koşarak onları tapmayı ve bilmediğiniz şeyleri Allah'a karşı iftira etmenizi Haram kıldı. Kardeşlerim dünlüydü, öbür günlüydü. WhatsApp grubuna bir resim attım. Dikkat ettiniz mi? Doğru, bir yerden geliyordum. Bizim Hacı Bayramı'nın orada bir harabe var. Hiçbir şey değil. Türbe de değil. Türbeyle de alakası yok. Kadının birisi oraya iz de yapmışlar. Sonra gittim baktım. Birkaç resim daha çektim de atmadım. Yani Allah hidayet etsin. Şöyle dokana dokana o duvara iz yapmışlar. Böyle Dokanıyor kadın. Ben ne yapıyorsun diye sordum. Böyle. Dedi derdim var da dedi. Tamam ben sana anlatayım. Sen benim derdime derman olmazsın dedi. <gülüyor> ha duvara vuruyor. Ondan sonra kenarıya oturdum kardeşte Böyle dualar etti, etti, etti. Sonra dönmeye başladı şey. Böyle. Baktım deli mi acaba? Hani meclup olur ya. Deli de değil. Yani Akıllı desen akıl hiç yok zaten. Ee, şimdi onu göre birkaç tane kadın daha geldi oraya. Ya dedim ne yapıyorsunuz dedim. Ya bak ben burada 20 senedir esnafım. Ya burası harabe dedim. Eskiden burası medreseydi. İşte Karayalç'ın zamanında yıkmaya çalıştılar. Yıkılmadı. Bu burada böylece kaldı dedim. Bu medresenin odalarından bir tanesi. Duvarlarından. Yani hiçbir şey değil. Anlatamadım ha. Kadın elini vuruyor. Öbürleri sen çekil dedi böyle öbürü onun peşine gitti, Allah hidayet etsin çekildim gittim. Yani tevhidi anlattığında insanlar zerre kadar kılı kıpırdamıyor ama aynı koyun psikolojisi biliyorlar diyorlar? Aşağıdaki otu görüyor da böyle atlıyor, hepsi peşinden ne yapıyor? Aynı gidiyor. Allah bizlere mağfiret etsin. Burada da kardeşlerim Allah Azze ve Celle günahın açığını da gizlisini de ne yapıyor? azgınlığı da, karşı tarafa düşmanlığı da hiçbir delil indirmediği halde yapılan ibadeti de Allah ne yapmıyor Azze ve Celle? Kabul etmiyor kardeşlerim. Şimdi onlara sen bunu yapma desen adına ne diyorlar? Şimdi bakın öyle maddeler var ki önümüze konan böyle mızrak gibi koymuşlar. Hani bir parti mi pırtı mı bir şey var ya böyle okları mı var yani her taraftan batıyor insanlara aynı onun gibi oklar koymuşlar şimdi kabre adam koyuyorsun Allah Resulü diyor ki ya Ali git yerden bir karış yüksek olan bütün kabirlerini yok et hadi sıkıysan yok et yok yapamazsın Lan peygamber söylüyor bunu sen hangi dinin adamısın yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Şefaatla alakalı anlatıldığında ne diyor? Bu Allah'ın elindedir. Allah'ın izniyledir. Allah'ın izin verdiklerinedir. Adamlar yok. Gidiyor bir kabre. Şefaat şefaat diye ne yapıyor? Ölüden şefaat dileniyor. Halbuki dinimizde ne var? Ölmezden şefaat dileme var. Yani Allah'tan istenir. O izin vermedikçe mümkün değil. Vay sen böyle mi diyorsun? Adına hemen bir ohlardan biri daha geliyor. Veyahut diyoruz mesela Ramazan ayı geliyor. Hilal'i gör, oruç tut. Hilal'i gör, bayram et. Ya siz diyor dini tekrar mı yazıyorsunuz? Bu teknolojide bu kadar tahkim varken, bu kadar astroma mı ki siz ne uğraşıyorsunuz? Sonra ne diyorlar lan? Ya diyor bak ay diyor burada gözüküyor, oranınki farklı, buranınki farklı, buranınki farklı. Öyle bir şey var mı ya? Hilal'i gör, oruç tut. Hilal'i gör, bayram et. Bitti. Yani dinin emir ve nehileri insanlara bırakıldığında ne olur? Ne olur? Bir yerde izim. Ne izim olur? Bir yerde leninizm olur. Bir yerde komünizm olur. Değil mi? Evet. Ama İslam olmaz. Evet. Çünkü demokrasi neydi? Halkın çoğunluğa rağmen azınlığın onlara hükmettiği, ezdiği, gasp sistemlerdir. Millete şey. öğretirken nasıl öğretirler? Onun için genel ev açarlar. Fahişelik serbest. Sonra şarap fabrikaları açarlar. Trak polisi gelir. İçki içtin diye ne yapar? Çezemez. Ceza keser. E açma. Kesme. Doğru mu? Evet. Kumarhaneyi açar. Bu evet. yanda gider ne yapar? Ceza keser. Niye? vergisini vermiyor. Ama İslam'da bu mu? Hırsızlık mı yaptı? Ne yapıyor? Gelsin. Kolunu kesiyor, boyuna as veriyor. İbreti alem için insanların içinde ne yapıyor? Döndürüyor. Evli mi? Zinam etti. Taşlayarak ne yapıyor? öldürür Hadi bakayım bir daha ne yapsın? Başkasının namusuna bir göz diksin. Demek ki Allah'ın koymuş olduğu hudutları ne yapmayın? Aşmayın. Gizli de de açıkta da günahı ne yapmayın, işlemeyin diyor. Hayasızlık yapmayın diyor. Evet. Her ümmetin bir eceli vardır. Ecelleri geldiği zaman onun ne bir an geri bırakır ne de iler alır. Çok önemli bir ayet kardeşlerim. Biliyorsunuz her peygamberi yalanlayan topluluklar olmuştur. Yani küfür zirve yaptığı gibi hak olan insanlar da zirve yapmıştır. Ne zaman haktan sapmışlar, Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyi bırakmışlar, şımarmışlar, yerin dibini ne yapmışlar? Boylamışlar. Hangisi ihlaslıysa onlar yukarıya çıkmış. Küfür ihlaslıysa küfür, İslam ihlaslıysa ne yapmış? O yükselmiştir. İşte Rabbimiz subhanahu ve teala her ümmetin bir ecelinin olduğunu söylüyor ve Allah'ın peygamberlerini yalanlayan her toplumun başına gelecek Belli bir vakit vardır. O ne bir geri gider? Ne de ileri? Düşünün, Firavun'un helak olduğu zamanı, şöyle bir Kur'an'da baktığımız zaman, ne zaman helak oldu? Gücünü yitirdiğinde mi? <gülüyor> en güçlü olduğu zaman değil mi? Evet. Musa'nın diyor, kavmi çıksın, ben hemen arkasından ne yapacağım? Geçeceğim, onları ne yapacağım? Yok edeceğim dedi. Aynı yere daldı. Ne yaptı? Ora onun mezarı oldu. Bugün de aynı şekilde kardeşlerim, hangi topluluk Allah'ın peygamberini yalanlıyorsa, onun hükmünden razı olmuyorsa, başka hükümlerden razı olup başka örnekler almaya çalışıyorsa, o toplumun da sonu ne yapmıştır? Gelmiştir. Bakın bir zamanlar en yakın Allahsız kitapsız diyelim Rusya değil mi? Müslümanlara en şiddet. Şey Lenin'in öyle bir heykellerini yaptılar ki inanın ta göğe geliyordu. Hatta üstüne helikopter veya alçaktan inen geçen uçaklar çarpmasın diye şey koydular. Evet. Lambalar var ya gökdelen gibi. Ne oldu heykellere biliyor musunuz? He? He? Ne oldu? Evet, yine baktım ne oldu? Hepsini kendileriyle yıktılar. Ya bu adamın beynine, bu adamın heykellerine, bu adamın örnekliğine neyimiz, ihtiyacımız yok dediler. Çin'de malumluydu. Her tarafta resimleri, her tarafta neyi vardı? Heykelleri. kendileriyle ne yaptılar? Kırdılar. Demek ki kardeşlerim, hep her ümmetin neyi var? Bir takdir edilmiş eceli var. Vakti geldi mi bunlar her zaman kendi elleriyle ne yapıyorlar? Kırıyorlar. Allah Doğruyu gördükten sonra başka bir yanlışla devam etmeyi bize nasip etmez. <gülüyor> Doğruyla gitsin. Evet. Bizim de yaşadığımız yerler çok farklı değil. Doğru mu? Evet. Rabbim <gülüyor> bizlere hayır versin. Bu ayeti Celle Allah düşmanlarının başına gelecek bela ve musibetler sebebiyle uyarıldığını Allah dostlarına ne yapıyor? Anlatıyor. Ama Dünyadayken müminin hiçbir zaman rahatı söz konusu değil kardeşler. Dünya müminin hapishanesi, kafirin nedir? Cennetidir. Bu ayeti kerimeler aynı zamanda müminin ahirette müjdesidir. Çünkü e, insanlar kafirlerin rahat yaşamını, deptebe içinde yaşamını, refah içinde yaşamını gördüğü zaman bazen afallıyor. Doğru mu? Diyor ki ben Müslümanım, Allah'a ibadet ediyorum ama aynı rahat bende niye yok diyor. Aynı konfor bende niye yok? Adamın jeti var, katı var, uçağı var, fabrikaları var, işçileri var, paraları var diyor. Kardeşlerim Allah mümine fazlında, kafire de kahrından verir. Onlara burada ne kadar bu mal mürt, verdiyse onlara hiçbir zaman bunu ne yapmamıştır. Hayır getirmemiştir. Hiçbir zaman. Ama ahirette bitmek bilmeyen Allah Azze ve Celle'nin o kadar çok nimeti vardır ki kafirlere bu kadar burada bir şey verilse de ahirette bundan hiçbirine ne yapmayacak? Onlara nasip olmayacak. Onların içeceği nedir? İrindir. o kaynatılmış birçok pisliklerdir. Ama müminler böyle mi? Müminlerinki ki böyle nedir? Değil kardeşlerim? Allah bizlere hayır versin. Dünyadaki o az şeyleri ahiretteki güzel nimetlere değiştirenlerden eylesin. Devam eden ayette Allah azze ve celle "Ey Adem oğulları, şayet size göndermiş olduğum peygamberlerim gelir. Kitabımı okur ve sizleri tevhid inancına davet eder de sizden kim iman eder, Allah'tan korkar, amelini düzeltirse" artık onun için kıyamette Allah'ın azabından korku yoktur. Dünyada elde edemediği şeylere de üzülmeyecektir. İşte bu ayeti kerime de kardeşlerim Allahu Teala'nın takva sahibi dostlar için hazırladığı nimetleri haber vermekte ve ahirette takva ehli insanların asla mahcup olmayacağını söylemektedir. Devam eden ayette kim de Allah'ın ayetlerini yalanlar, peygamberin getirdiğini inkar eder, iman etmeyerek böbürlenir, burnunu diker giderse, müminleri gördüğünde alay ederse, onun da gideceği yer nedir? <gülüyor> Cehennemdir diyor. Ve orada ne yapacaktır? Ebedi kalacaktır diyor. Ve yine devam eden ayette kardeşlerim <gülüyor> Allah'a karşı iftira edenden Allah'ın birliğini ve peygamberlerin doğruluğunu gösteren ayetleri yalan diyenden daha beyinsiz ve zalim kim olabilir? Şayet <gülüyor> onlara takdir edilen levh mahfuzda hayır ve şer ezik, ecel gibi şeyler dünyada onlara ne yapacak? ulaşacaktır ve canlarını almak için melekler onlara geldiğinde <gülüyor> Allah'ın dışında ilah edindikleriniz, kendilerine tattıklarınız nerede? Onlara tek tek sorulacak ve sizin yardımınıza koşup da şu azabı kaldırsalar ya diyecek ve sırtlarına vura vura onların canını ne yapacak? Çıkaracak diyor. Evet kardeşlerim, Rabbim bize hayır versin, hepimizin sonunu hayırlı eylesin, hayırdan bizleri ayırmasın. İnanın, kafirlerin ölüm şekli bile gelen naslarda okuduğumuzda dehşete düşmemiz için nedir? Yeter de artar bile. Bir rivayette diyor ki, o çöğür dikeni var ya diyor, ki çobanlık yapan insanlar bilir. Her tarafından böyle diken çıkıp da sarı sarı böyle eline değdi menaz üç gün acıtan şeyleri vardır. Bunu diyor tutun, bir adamın boğazından diyor aşağı doğru sokun, şöyle bir çevirin, sonra bir çekin diyor. Bütün sinirleri nasıl diyor kavrayıp da çekerse o ruh da o bedende öyle çıkar. Veyahut başka bir rivayette kafirlerin ruhunun çıkmasını anlatırken Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yaş diyor bir yün çubuğunu nasıl yuna vurduğunda böyle kaldırdığında hallaç pamuğu gibi yün böyle atıyorsa o kafirin ruhu da bedeninde ne yapar? Öyle çıkar, Öyle çıkar diyor. Ama mümine gelince sadece ne yapar? Alnı terler diyor. Yani hissetmez bile diyor. Allah bizlere hayırlı ölüm nasip etsin kardeşlerim. Bu ayeti kerimede dikkat ederseniz sakın ömrünüzün uzun ve rızkınızın bol olması sizi ne yapmasın? Aldatmasın diyor. Demek ki herkese takdir edilen ne yapacak? Bir şey gelecek. Geçen derste de dediğim gibi imtihanın birçok aşamaları vardır. İnsan mallanda denilebilir. Çocuklanda, ömürlendi, sıhhatlanda, hastalıklanda ne yapabilir? İmtihana tabi tutulabilir. İşte burada Rabbimiz Subhanahu ve Teala müminleri ne yapıyor? Uyarıyor. Nasihat alasınız diye. Hani insanın normal rutin bir yaşantısı olur. Ne yapar bu yaşantı? Onu ibadetlerinden şevk almamaya, gayretli olmamaya, yani doğru yoldan sapmaya veya kafir olmaya kadar ne yapabilir? Götürebilir. Mesela bugün bir kardeşim verdiydim nasihata? Ha? Ha şu arkadaş, şurada başladın, tab geldin gene. Ya. Yok, çoğun süreci var ya, bir küp, bir Kürt biçim ya. <gülüyor> bir ee, biliyorsunuz, Kâb bin Malik olayında, Tebuk seferine, Kâb bin Malik gibi ki, Allah ona rahmet etsin, bir sahabe bile kaflete ne yapıyor? Büyük bir amelden geri kalabiliyor. Bunun sebebi ki, tenzih ederim sahabeyi, Gafillik insanı ne yapar kardeşlerim evet. mahveder. İşte bu ayeti kelimede uyarıyor. Evet. Sakın ömrünüzün uzun, yaşantınızın güzel, imkanlarınızın bol olması sizi kafil duruma ne yapmasın evet. düşürmesin. Mesela bahili rivayetini hep zikrediyorum, gene zikredeyim. Ayşe annemiz soruyor. Ey Allah'ın resulü diyor, bahili diyor çok hayır sever birisiydi öksüze, yetime, yolda kalmışa sürekli yardım eden birisi. Bu ona fayda verecek mi? Allah Resul diyor ki aleyhissalatü vesselam evet diyor. Gerçekten eşi enderi olmayan bir hayırseverdi ama hiçbir gün Allah'ım beni bağışla demedi. Yani kendine ne yapmamış? Hiç dua et. Onun için Allah bizleri bağışlasın. <gülüyor> Rabbim hayırdan ayırmasın. Bize verilen bu mühlet bu imkanları e, görüp de Rabbin bizleri şımartmasın. Devam ediyor ayet-i kerimede. Allah'a iftira eden bu kafirler kıyamet gününde Allah'ın huzuruna varınca Allah onlara diyecek ki Azze ve Celle, cinlerden ve insanlardan olan geçmiş kafir ümmetlerle birlikte siz de cehenneme girin. Her ümmet cehennem ateşine girince kendi dininden olan kardeşine cehenneme girmesine sebep olduğu düşüncesiyle lanet okuyacak. Nihayet hepsi beraber cehennemde bir araya gelince en son giren zayıflar kendilerinden önce giren ele başlarına diyecekler ki Ey Rabbimiz işte bunlar sebebiyle biz senin yolundan ayrıldık şeytana ne yaptık? itaat ettik. Bunlar bize bu yolu süslü gösterdi. Cehennem ateşinden bunlara bir kat daha fazla ver diye ne yapacaklar? Allah'a niyaz edecekler. Allah Azze ve Celle onlara diyecek ki hepinizin azabı katmerlidir. Fakat ey cehennemlikler siz bunun farkında değilsiniz. Evet. Kardeşlerim burada Ayet-i kerimede herkesin azabı kat kattır diyor. Bu kere ayette kafirlerin kıyamet gününde azaplarının tamamen nedir? Kat kat olacağının ve onlara merhamet edilmeyeceğinin nedir? Bir göstergesidir. Hatta bir hadis-i şerif zikredeyim bununla alakalı. Allah Resulü diyor ki ve vesselam kafirin diyor o gündür bir dişi uhud dağı kadar olacak diyor boynuyla diyor omuzu arası sağnaçlı gibi olacak diyor. O kadar uzun olacak. Ve bu diyor ateşten bir dağ diyor çıkması emredilecek diyor. Bu diyor dağın yamacına doğru çıkmaya başlayacak diyor. Alttan vuran hararetten etleri eriyip dökülmeye başlayacak. Bir iskeleti kalacak. Çığlık çığlığa olacak diyor. Tepeye geldiğinde dayanamayıp tekrar ateşin içine düşecek tekrar ona giydirilecek, tekrar yukarıya çık denecek diyor. Bu azaplarından bir tanesi. Ve bu geçici de değil. Biliyorsunuz kafirler cehennemde nedir? Ebedi kalıcıdır. İşte bugün e, hem küfürde gidip hem küfre güç veren önderlerinin dediklerini harfiyen yerine getirip Müslümanlara zulmeden insanlar Orada ne yapacak? Birbirlerine düşmanlık yapacak. Her ne kadar kurtulmaya çalışsalar da üstteki de alttaki de ne yapacak? Aynı belayı bulacak. O gün azapları ikisinin de ne olacak? Kat kat olacak. Bakın bu noktada Allah Resulü'nün bizlere nasıl nasihat ediyor? Hepinizin malumu Buhari Müslüm başta olmak üzere bütün hadis kitaplarında bir rivayet gelir deniz bir rivayet. Ben sadece hatırlatıyorum bu olur Allah Resulü ve Vesselam geminin altındakilerle üstündekilerin misalini veriyor bize. Bir gemide diyor insanlar yolculuk yaparken bir kısmı üst tarafa, bir kısmı da alt tarafa yerleştiler diyor. Alt takiler ihtiyaçları için, su ihtiyaçları için güverteye geliyorlar ve denizden su çekiyorlar. Tabii su çekerken üsttekiler rahatsız oluyor. Su dökülüyor. Eziyet oluyor. Diyorlar ki bir daha bizi rahatsız etmeyin. Alttakiler düşünüyorlar. Diyorlar ki ne yapalım? Üsttekilere rahatsızlık vermeyelim. Ne yapıyorlar? Deliyorlar. Geminin dibini delmeye başlıyorlar. <gülüyor> Eğer diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam üsttekiler alttakilere mani olmazlarsa hep beraber ne yaparlar? Batarlar. Kardeşlerim bela ve musibet sadece küfür işleyenlerin yüzünden gelmiyor. İyilerin yüzünden de geliyor. İyiler iyiliği işliyor ama iyiliği emretmiyor. İyiliği işliyorlar ama kötülükten ne yapmıyorlar? Men etmediklerinden, bana necilikten, ne yapıyor? Duyarsızlıklarından, etrafında olan şeylere kayıtsız kalmalarından ne yapıyor? Onlar da onlarla birlikte batmaya ne yapıyor? Gidiyor. Eğer alttakileri o gemiyi delenlere mani olmazlarsa ne yapıyorlar? Onlar da hep birlikte ne yapar? Batar diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Allah bu duruma düşenlerden eylemesin kardeşlerim. Evet. Onlar ayeti kerimede geldiği gibi yüzleri ateşe çevrildiği gün keşke Allah'a itaat etseydik. Keşke peygamberin sözlerine kulak verseydik derler. Ey Rabbimiz biz efendilerimize ve büyüklerimize uymuştuk. Onlar ise bizi doğru yoldan saptırdılar. Ey Rabbimiz biz ümmeti bıraktık, halkçılık dedik, ırkçılık dedik, ne mutlu bilmem neci dedik, her şeyi bıraktık, onlara uyduk. Allah diyor ki Azze ve Celle siz diyor hiç söylemeyin. Sizin de azabınız, onların da azabı nedir? İki kat diyor. Aynı diyor. İşte o zaman tabi olanlar birbirinden uzaklaşacak ve bağlara ne yapacak? Kopacak. Tabi olanlar diyor ki, keşke bizim için tekrar dünyaya dönüş olsa da, onların bizden uzaklaştığı gibi, biz de onlardan ne yapsak? Uzaklaşsak. İşte böylece Allah amellerini bir pişmanlık kaynağı olarak kendilerine gösterecek ve onlar cehennem ateşinden çıkacak değil. Hani e, ayeti kerimede diyor ya melekler size bir uyarıcı gelmedi mi? Geldi. Ne yaptınız? Yalanladık. Neyi yalanladınız? Yani bunları işlediğinizde yalın bir ateşin sizi saracağını ve orada ebedi kalacağınızı o peygamber söylemedi mi? E söyledi. Siz ne yaptınız? Biz onu yalanladık. Ha i̇şte o yalanladığınız ateş var ya şimdi tadım diyecektir. Ayet-i Kerime'de. Allah bizi ve neslimizi bu duruma düşenlerden eylemesin arkadaşlarım. İşte burada büyüklük taslayanlar ve küçükler yani onlara tabi olanlar birbirlerini ne yapacaklar? Suçlayacaklar. Yani siz olmasaydınız biz iman ederdik. Halbuki bugün yaşadığımız topluma şöyle bir bakın. Dün beraberler ne diyorlardı? Beraber çıktık bu yollara mı diyorlar? E ne oldu? Yollar mı karıştı? O kadar yol yaptınız. Türkiye'nin her yerine taban yaptınız. O kadar da levha koydunuz. Niye şaşırıyorsunuz? Bu da kendileri için yaptılar. Mesela geçenlerde bir arkadaşım miras meselesini bakmıştım bir miras meselesinde yolları böyle oluverdi. verdi. Evet. Bir çıkar uğruna işler değişti. 5 kız bir oğlan. Miras meselesini ben toplamını çözdüm, önlerine verdim. Kadınların beşi de biz buna razı değiliz dedi. Oğlan zaten dedi alacağını babamın saklandığı aldı. Kesinlikle razı değiliz. Ben hiçbir şey demedim. Allah'ın hükmünü istediniz. Ben de size Allah'ın hükmünü ne yaptım? Bildirdim, dilediğinizi yapın. Demek ki çıkar geldiğinde yani Allah bir şeyle insanı imtihan ettiğinde ne oluyor? İnanıp inanmadığı insanın ortaya ne yapıyor? Çıkıveriyor. Elindeki gidiyor. Sevdiğini alıyor. Herhangi bir şey oluyor. Başlıyor adam. Lanet etmiyor. Kötü söz söylemiyor. Bakın hadis-i şerifte ne diyor? Keşke demeyin diyor. Neden? Çünkü keşke kadere bir tekmedir diyor yani keşke böyle yapmasaydım keşke şunu işlemeseydim keşke şundan karşılaşmasaydım evet. ama hayırda keşke yok mu var hayırda var ama şerde doğru bir şey değil işte burada da Allah Azze ve Celle onların halini bize bildiriyor ki ibret alın bu duruma ne yapmayın düşmeyin büyüklük taslayanlar zayıfları görünce bu sözlerini görünce ne yapıyor? Red ediyorlar ve diyorlar ki bakın size hidayet gelince sizi ondan biz mi alıkoyduk? Halbuki siz suçlusunuz. Şimdi kardeşler bu ayetten ortama bir bakalım. Despot zalim kaç kişi? İnanın birdir. iki değil. İkinci olsa öldürür. Trabzon. Bir kişiye güç veren kaç kişi? Binlerce, milyonlarca. Şimdi oradaki tabloyu düşünün. Şimdi bir milyon insan bir kişiye diyor ki sen bizi saptırdın diyor. O da diyor ki ben sizi niye saptırdım? Ben sizden güç aldım. Size hidayet geldi de ben sizi hidayetten alımı koydum diyor. İkisi de birbirini ne yapıyor? Suçluyorlar. İşte Allah Azze ve Celle diyor ki öyle insanlar vardır ki burada dost Orada birbirine düşman. Öyle insanlar vardır ki burada da dost, orada da birbiriyle nedir? Dostdurdur. İşte burada dost, orada düşman olan nedir? Çıkar uğruna birbiriyle dostluk yapanlardır. Hani beraber yürüyüp de levhayı bile alınca yollara veriyor ya, onun gibi oluyorlar. Daha gitmeden bozuşuyorlar. Ama cehennemle alakalı bir sahneye bakıyorsun, ya Rabbi diyor, o benim kardeşim diyor. Şefaattan alakalı hadisin son kesmine bakarsanız Allah Azze ve Celle onlara şefaat izni verdiğinde ateş olduğu halde ne yapacaklar? Onlar kardeşlerini çıkarmak için ateşe doğru koşacak diyor. Sahabe diyor ki Allah'ın Resulü diyor ateş onları azap etmeyecek mi? Yapmayacak mı? Allah diyor onlara yakmayı ne yaptı? Haram kıldı diyor. Onlara eziyet vermeyecek diyor. Ateş onları yapmayacaktır. Rabbim bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın kardeşlerim. Demek ki büyüklük taslayanla zayıfların birbiri arasında hiçbir fark yok. Devam eden ayette şüphesiz ki ayetlerimizi gelen delilleri yalanlayan, onlara uymaya, onlara karşı boyun eğmeye kibirlenenlerin amellerine, dualarına, ruhlarına göklerin kapıları açılmayacak. Devam eden ayette ne diyor? Onlar deve iğne deliğinden geçmedikçe cennete ne yapmayacak? Giremeyecektir. Diyor. Evet. Burada gök kapıları onlara kapanacak derken gelen rivayetlere bakıyorsunuz. Kardeşlerim hadis-i şerifte mümin birisi vefat edeceği zaman melekler ne yapıyor? En güzel sıfatlarında güzel kokularla geliyorlar. Onun gözünü göreceği bir yere oturuyorlar. Sonra ölüm meleği geliyor. Onun ruhunu en güzel şekilde ne yapıyor? Kabz ediyor. O gelen yardımcı meleklerin güzel kokulu bohçalarına ne yapılıyor? Sarılıyor ve bu göğe doğru yükseliyor. İlk semadaki melek bu güzel koku nereden gelir diyor. O görevli melek der ki diyor bu falan salih kul. Hoş gelmiş, güzel kul, salih kul deyip yedi kat semaya kadar ne yapacak? çıkacaktır. Bu hadis uzun. Zikretmeyin. Gelelim facile. O diyor ölüm döşeğine düştüğünde ölüm meleğinin yardımcıları leş gibi kokan torbalarla, çuvallarla gelir. Onun göreceği yere ne yapar? Oturur. Hatta halk arasında ölümlerin son hallerini hiç görenler, duyanlar oldu mu? Evet. Ya işte bakın gözünün önünden çekin şunları. Derler bak. Bu çok şey e, halk arasında konuş. Halbuki gelenler onlardır. Göz görmüş yani. Ve ölüm meleği diyor. Demin ölüm şekillerini zikrettik. Ona hiçbir azap verilmese ölüm meleğinin hem geliş hem de ruhunu alış şekli nedir? Yeterlidir. Sonra diyor o leş torbasına konur göğe doğru yükselir. Gök kapıları onlara ne yapılmaz? açılmaz diyor. Bu leş kokusu nereden geliyor? Bu falan facir yok olsun uzak olsun denir diyor ve gök kapıları ona ne yapılmaz açılmaz hiçbir ses çıkmaz diyor. Ve o yedi kat yerin dibine cin deresine götürülür cehennemdeki yeri gösterilir tekrar ne yapılır? Ruha iade edilir. Sonra o kabre girdiğinde oturtulur iki melek gelir, hani bazıları inkar ediyor ya, kabir azabı var mı yok mu? Gidince, oturtunca görürsün zaten. <gülüyor> var mı? Yok mu? Hesap var mı? Ne diyorlar? Rabbin kim? Ee, kitabın ne? Allah. Peygamberin ne? Ya ben sizi kabul etmiyorum, gidin ben kabirde azabı yok mu diyeceksin. Orada ne yapacak? Güzel, talim ederek öğrenecek. Müminse ne yapacak? Bir bir bunların cevabını verecek. Biz zaten bunların cevabını vereceğini biliyorduk diyeceklerdir. Eğer facirse, b b b yani dünyada bir şeyler diyorlardı, ben de diyordum. Başlayacak orada onun için azap kardeşler. Rabbim bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. Demek ki cenneti uman. Ben de bu amelleri yaptıktan sonra cennete girerim diyen, hani birileri diyor ya, falan olmasaydı siz İslam'ı yaşayamazdınız, namusunuzu bile koruyamazdınız falan filan diyorlar ya. İşte Allah da onlara çok güzel cevabını burada ne yapıyor? Veriyor. Sizler bunları yaptınız, bu hale bu milleti getirmeye çalıştınız ama ne yaparsanız yapın, hidayet kıyamete kadar ne yapacak? Devam edecektir. Çünkü kafirler, müşrikler hoşlanmasa da yani Allah'ın nurunu söndürmeye kalksalar da bunu ne yapamayacaklar? Muvaffak olamayacaklar. Burada ne yaparlarsa yapsınlar, orada ne yapacaklar? Bunun cezasıyla karşı karşıya geldikleri gibi bir de birbirlerine ne yapacak? Düşecekler ve deve iğne deliğinden geçer, geçmedikçe cennete ne yapmayacak? giremeyecekler. Burada kardeşlerim bazı alimlerimiz Allah rahmet etsin. Buradaki deve kelimesini gemi haladı olarak zikretmişler. Yani kalın yani limana bağlanan o iğne derinden geçer mi? Mümkün değil. Geçemeyeceğine göre bunlar da cennete ne yapamaz? Giremez diye yorumlamışlar ki doğru bir yorumdur. Çünkü diğer ayet-i kerimelerde de baktığımızda müşriklerin cennete Allah Azze ve Celle'nin giremeyeceğini söylüyor. 41. ayet ise kardeşlerim onlara cehennemde ateşten altlarına yatak üstlerine örtüler vardır. Biz zalimleri işte böyle cezalandırırız. Allah'ın ayetlerini yalanlayanların böbürlenerek onlara kabul etmeyenlerin cehennemdeki o kral odası su itti, itti dedikleri var ya tam istedikleri şekilde Bol bol o ateşle, yorganla ne yapacak? Devam edecek diyor. Çünkü inkar edenlere cehennem ateşi vardır. Onların ölümlerine hükmedilmez ki ölsünler. Onlardan cehennem azabı hafifletilmez. İşte biz her kafiri böyle ne yaparız? Cezalandırırız diyor. Mesela zinayla alakalı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın cehennemdeki onların akıbeti